Takriyeri olarak nakledilen şeylerdir sünnet. Yani Nebis Asam sözlü bir şey söyler. Din adına. Fiili bir şey söyler din adına. Vas e, vasfi bir şey vardır. Hı? Dini yönden vasıfları var. Yine takdir ettiği şeyler vardır dinde. Bunların ortak isimleri sünnet. Tamam. Ancak tabi sünnet ne dedik? Geçen derste söyledik. Sünnet her zaman sünnet e, şeyin e, bidatın mukabilinde kullanılır. Yani sünnetin zıttı nedir dediğimiz zaman bidat deriz. Çünkü sünnet dinin kendisidir. Bidat ise dinde olmayan şeydir. Tamam mı? O yüzden sıkça kullanılmıştır. Bidat sünnetin mukabilinde sıkça kullanılmıştır. Yani sanki bu e, iki kelime birbirine zıt makamda kullanılır. Tamam mı? İki kelime yani bidat ve sünnet kelimeleri birbirine zıt makamda kullanılır. Çünkü neden? Sünnet Nebis Sallim'in yoludur. Bidat ise bu yoldan inheraf etmektir. Tamam mı? Bidat ise bu yoldan e, et, e, e, inhiraf etmiştir. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e merfi olarak e, nispet edilen rivayetler var. Mesela diyor ki مَا أَحْدَسَ قَوْمُنْ بِدَعَةً اِلَّا رُفِعًا مِسْلُهَا مِنَ sünne. Yani bir kavim bir bidat işlemesin ki mutlaka o bidatın mukabilinde bir, bir sünnet kaldırılmış olmasın. Yani insanlar bidatları ortaya koydukça ne yapıyor? E, sünnetler ortadan kalkıyor. Yani mesela örnek işte camilerden mesela camilerde yapılan şey camilerde kullanılan tesbih hatlar, Tesbih malzemeleri. Bugün artık kolay kolay görebiliyor musun sünnet olan elle yapmaktır. Bak öldü o bidat. Adam mesela diyor ki benim niyetim iyi ama sen bir sünnet öldürdün. Sen bir sünnet öldürdün. İşte bu bak Nebi Sıhsan'ın söylediği bu Ahmet İbni Hanbel sıhhati tartışmalı. Hani kadar olursa olsun sıhhat tartışmalı önemli değil. Vakiada bu böyledir zaten. Şereften bu konuda nakiller var, başka sahabilerden nakiller var. Hepsi birbirini kuvvetlendiriyor bu sahiftir yani. Bir sünnet şey bir bidat ihdas edilmiş olmasın ki mutlaka onunla beraber bir sünnet kalkar. Hatta İbn Abbas radıyallahu anh'tan de radıyallahu anh'dan da rivayet var diyor ki "Ma yeti'e min a'min illa ahtasû Yani mutlaka bir yıl geçmiş olmasın ki insanların insanlar üzerinden bir yıl geçmiş olmasın ki mutlaka bir bidat ihtias ederler diyor. O M. Tuhihi Sünne ve o senede bir de Sünnet öldürürler diyor İbn Abbas adı olan. Hatta tuhya El Bida'u ve Temutu es Sunen. Ta ki böylece diyor ki bidatlar diriltilir, tamam ve Sünnetler öldürülür. Yani yok olup gider. Bunda işte İbn Waddah El Bida ve Nuhyan hades zikretmiştir. Tamam bu rivayeti. O zaman dediğimiz gibi e, sünnet nebi sasılımı yoldur. Bidat buna mukabir olarak kullanılmıştır. Şimdi bizim mevzumuz neydi? Mevzuya dönecek olursak. Dedik ki İslam akidesini taşıyanlara ne isim veriliyor? Ehli sünneti vel Cema. I. Tamam. Dedi ki bu üç kelimeden oluşuyor. Ehl, sünnet ve cemaat. Sünneti anlattık. Geçen derslerde de anlatmıştık. Burada biraz daha belki e, ziyade ederek dedik. Tamam. Geriye ne kaldı el cema'a? Cema'a lugatta ne demek? Bir kere el cem'u cem den alınmıştır. Asıl kökü el cem'u c, m, a harfleri. Cema kelimesinden almıştır birader. Tamam mı? yani lügat âlimler der ki huwa damu şey bi takribi ba'dihi min ba'di. Bazı şeyleri bazı şeylere yakınlaştırmak. Tamam mı? Yani bir şeyin e, kısımlarını birbirine yakınlaştırmak. Bir kısmın bir şeyin cüzlerini birbirine yakınlaştırmak. Tamam mı? Birbirine ilhak etmek. Bunun ortak ismidir e, cemaat, cem' yani. Tamam mı? Mesela İbn Faris her zaman önce verdiğimiz gibi İbn Faris ne diyor? Elcimu velmimu velaynu. Şimdi cem kelimesinden alınıyor dedik ya cemaat. Cem kelimesi hangi harflerden oluşuyor? Elcim mim ve ayn harflerinden. İşte İbn Faris bunu söylüyor diyor ki elmim şey elcimu velmimu velaynu aslında vahidun. Cim mim ayn harfleri bir asla delalet eder. Yedullala tadammus şey. Yani bir şeyin tamam mı? Bir şeyin böyle toplanmasına delalet eder. Birbirine geçmesine, girmesine delalet eder. Tamam mı? O zaman demek ki cemaat buradan almış. Peki cemaat isim olarak manası el adetül kesîrû minennas. Yani insanlardan insanlardan e, çok adede delalet eden bir lafızdır. Yani cemaat dediğin zaman bir grup var insandan toplanmış bir araya. Bu lügat manası. Veya işte el kavl müştemi'ûne alâ emrin mâ. Veya herhangi bir şey için toplanmış insan grubu demektir. Tamam mı? Herhangi bir şey için. E, yani herhangi bir amaç için. O yüzden diyorlar kendilerini tek amacın bir araya getirdiği insan topluluğudur. Cemaat. Tamam mı? Mesela dersin ki işte futbol cemaati. Onları o araya getiren nedir? Aynı ortak. Değil mi? Aynı ortak sebep nedir o? Yani o, o futbol oyunu. Değil mi? Veya e, dersin ki mesela eee atıyorum yemek cemaati. Yani ne? Bir sofra kurulmuştur. Tamam mı? Orada insanlar toplanıyor. Onların toplanmasının bir amacı vardı. Nedir o yemekte birleşmeleri. Aynı bu şekilde de böyle. Ehli sünnet vel cemaat dediğin zaman da ona göre değer kazanıyor. Şimdi bu lugat manası. Tamam cemaat. Peki şer'an ne demek cemaat? Sılahı manası. Nebi sallallahu aleyhi ve ashabının ve onlara tabi olanların ve onlara da tabi olanların uyduğu ve onlara da tabi olanlardır. Tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve eshabı ve tabi'in ve onlara da tabi olanlardır. Cemaat budur. Aslen bu kastedir. ehl sünnet vel cemaat. Tamam mı? Manasıdır. Peki ehli sünnet vel cemaat'a geçen kelimelerinden bir tanesi de ne? Şimdi biz kaç tane kelime geçti? Ehl. Ehl. Sünnet vel cemaat. Sünnet cemaatı anlatık bir de ehl. Ehl ne demek? Akassun nasibi. Yani bir şeyin bir şeyi sahiplenen. Bir şeyin en has şeyi. Tamam Bir şeyi sahiplenen demektir. Mesela dersin ki ehlül beyt, evin ehli, ehli dersin ne demek? Yani sukkanuhu demek. O evin oturanları demek. Tamam mı? Mesela İslam ehli dersin, yani İslam'ı kendine din edinen demek. Ehlül mezhep dersin, yani o mezhebi kendine mezheb edinen demektir. Tamam mı? Ehlü sünnevel cemaat dediğin zaman sünneti kendine din edinen demektir. Sünneti kendine alan, sünneti kendine kendi için benimseyen demektir. Tamam O zaman o yüzden مُوْجَمْ مَقَيْسُ الْلُّغَ اِبْنُ e Baktığımızda e, ehl şey dediği zaman اَخَصُ النَّاسُ بِهِ Tamam Yani insanın e, insanın o şeydeki e, Haslığı yani O şeyi kendine benimsemesi O şeyi kendine has kılması Yani kendine onu alması Gibi tamam mı? Kendine onu Alması gibi e, Peki Eee Peki sünnet ve Cemaat'in böyle güzelcene bir tarifi e, nedir? Mesela bunu en güzel tarifi yapanlardan bir tanesi mesela. Yani çok var. İbnü'l-Seym'in tarif etmiş, günümüzdeki muhasilerden diğer İmam Şatibî vesaire. Yani demin söylediğimiz gibi sünnet ver Cemaat. Tamam mı? Sünneti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetini kendisine yol edinen. Ve cemaati. Tamam mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in topluluğu ve ondan sonra gelen topluluk. Ve ondan sonra gelen topluluk. Bu topluluk ve o topluluğa uyanlar. Elüs net cemaat budur. Bir o yüzden mesela İbni Hüseym'e Rahimallah muasır alimlerimizden tarif ederlerken tarif ederken diyor ki, e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini sünnet edilmek için, yolunu yola edilmek için toplanmış cemaatin ismidir. Toplu cema toplu grubun ismidir. Toplu cemaat. Yani ve bununla amel eden, sadece bunu alan değil, amel eden, zahiren ve batinen amel eden Tamam yani amelde ve etikatta bunu kendisine edinen topluluğun ismidir İbnü'l-Seyyibün rahimehullah. Şimdi hazır bunu anlatmışken şunu da söyleyelim. Şimdi e, mesela günümüzde insanlar çıkıyor diyor ki bize. Siz neden diyor, diyorlar ki siz neden kendinize ehli sünnet ismini veriyorsunuz? Bu bir bidattır diyorlar. Tamam mı? Bu bidattır diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir şey yoktu diyorlar. Tamam mı? Niçin Müslüman demiyorsunuz? Yetmiyor mu? Biz diyoruz ki, bu sizin kullandığınız cümle içinde doğru kısmı var, eksik kısmı var ve batıl kısmı var. Tamam Doğru kısmı var, eksik kısmı var ve batıl kısmı var. Şimdi doğru kısmı ne? Önce ondan başlayalım. Bunlar ne dedi bize? Sizin için kendinize Müslümanız demiyorsunuz. Bu doğru bir kısmı. Evet, biz kendimize Müslümanız, Müslümanız, dememiz, Müslümanız dememiz lazım ve bunu da diyoruz. Tamam. Bur buraya kadar siz de hemfikiriz. Bunu demiyor değiliz. Yani biz ehl sünnet derken Müslümanız demeyi reddediyor muyuz lafız olarak? He? Değil mi? Ekstra olarak kullanıyoruz. Bu bir. Tamam. Buraya kadar hemfikiriz. Eksik kısmı neresi? Bunun bize demesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde bu mu vardı? Şey, pa e pardon, batıl kısmı neresi? Yok ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu var mıydı? Yoktu. E, batıl bu. Vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde. Ama e, kalıp bir ıslah olarak kullanılması olarak yoktu. Ama bu lafızlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in e, vasıf olarak zikretmesi noktasında vardı. ehl vel cemaat ismi. Çünkü neden? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kurtulan fırka sorulduğu zaman çeşitli lafızlarla geliyor. Bir rivayette cemaattir diyor. Bunu unutma bak. Ebu Davud'daki hadiste cemaattir diye. E, Ebu Davud'daki hadiste cemaattır lafzı geçiyor. Ve hadis sahih. Çünkü Enes radıyallahu anh'tan e, tarihleri var. Bunun altı, altı tarihi var bu hadisin vesaire. Daha fazla şahitleri var. Bu hadis sahih. Tamam. Bak Resulullah ne ismi vermiş? Cemaat. Peki. E, sünnet demiş. Demiyor mu ben size iki şeyi bırakıyorum? Bunlara sarıldığınız midretini sapıtmayacağınız. Değil mi? Ne diyor? Allah'ın kitabı benim sünnetim. Al işte sünnette burada lafsı Ehil ehil o ayrı bir mevzu zaten. Sarılmak Sarıldığınız sürece sapıtmayacağınız. Sarılmak da ehil manası. Tamam Ehli sünnet vel cemaat. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaatini cemaat edinen. Yani buradan kastım ve sahabenin yolunu yol edinen. Ve Resulullah'ın koyduğu sünneti kendisine sünnet edinen insan topluluğun ismidir. Bu, bu kur, e, cemaat ve sünnet lafzı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kullanılmıştır. Ve Resulullah bir topluluğun yani insan topluluğunun Bu yolda gitmesini emretmiştir Allah Resulü Aleyhisselam. Ne diyor? Femen ya işmin kum feseya ra ixtilafen aleykum sünneti ve sünneti hulafaaı ve ozu alayha bin nawajis. Ve iya umur <gülüyor> ve inna kulla ve Bu ne bı sasılmanın Sizden sonra yaşayanlar birçok ihtilaflar göreceklerdir. Size benim ve hulafaaı râşid halifelerimin sünneti. Hidayet üzerine olan raş talebeleri sünneti vardır diyor Allah Resulü vesselam. Hatta diyor ki onları azı dişlerinizle yapışın. Sonradan uydurulan her şey bidattır, her bidat sapıklıktır diyor Allah Resulü vesselam. Yani bu ehli sünnet vel cemaat lafzı terimleri Allah Resulü Aleyhissalatu döneminden beri kullanılmıştır. Ama bir mustalah olarak? tabi, Mustalah olarak mustalah olarak kullanılmıştır bu. Tamam mı? Allah'a reçim aleyhissalatü döneminde. Hadis birçok e, tarihten gelme. Ebu Davud vs. Tamam mı? Evet o zaman e, bunların bu söylediği bu iddiaları ne oluyor? Batıl oluyor. Siz neden Ehli sünnet diyorsunuz kendinize. Tamam, bu, bu batıl. Peki dedik ki İslam akidesini taşıyanlara isim vermişler. Bu isimlerden bir tanesi dedik ehl-i sünnet. Peki başka ne isim vermişler? Demişler ki selef. Bu da ikinci isim olarak tutun. Tabii meşhurlarını sayıyoruz. Bir sürü isimleri var. İkinci isimlerden bir tanesi kullanılan selef. Peki selef ne demek? Bir kere selef salif kelimesinin çoğuludur, Tamam. Ne derler mesela lügat-ı Es-selefu cem-u salif. Selef salifin çoğuludur, Tamam mı? Peki salif ne demek? El-muteqaddim. Önde gelen, öncü olan demektir. Tamam. O zaman selef ne oluyor? el cemaatül mutakaddimun demek. Öncü cemaat. ilk cemaat. Tamam öncü cemaat, ilk gelen cemaat. Tamam? O yüzden e, İbnü Faris yine ne diyor mesela? Diyor ki: "Es-sin ve'l-lam vel, vel Sin, lam ve fa harfi selef o üç harften oluşuyor ya. Diyor ki: "Aslun yedulle ala taqaddumin ve sabaqin." Bir asıldır. Geçmişliğe ve öncülüğe delalet eder diyor. Geçmişe ve öncü olmaya, öncülüğe, ilkliğe delalet eder diyor. Tamam? İbnü Faris rahimehullah. O yüzden onun çekimlerini yapmışlardır. Selefe yeslifu selefen vesulüfen diye. Yani tekad deme. Geçti demek. Önce oldu demek. Tamam mı? O yüzden mesela ne derler? Her insanın selefi vardır. Yani ne manada? Lugat manalarını söylüyor. Yani babası, ölmüş babası, dedesi, dedesinin dedesi. Tamam mı? Bunların hepsi seleftir lugatta. Selef denir bunlara. Tamam mı? Tamam. Hatta demişlerdir ki mesela kendisinden önce ölenleri, kendisinden hatta büyük akrabaları, yaşayanlar için dahi selef denir. Lugat olarak. Bu kullanılmıştır Arap dilinde. Mesela senin deden şu an yaşıyor, deden, deden seleftir. Çünkü senden önce doğduğu için. Ve bunların hepsini Lugat manası tamam Bunların fıkh edilmesi lazım. Peki selef ıslahı manası ne? Çeşitli lafızlarla gelmiş. Ama bunların en güzel lafızlarından bir tanesi e, İmam Gazali Rahimahullah'ın kullandığı e dır. Çünkü mesela e, İlcamul Avam An İlmül Kelam adlı kitabı var İmam Gazali'nin. İmam Gazali mesele orada tarif etmiştir selefe Her ne kadar kendisi Selefe birçok noktada muhalefeti olsa da tarifi güzel bir tariftir İmam Gazali'nin. Özellikle bu tarifi söylememizin bir faydası var onu gelecek. Neden? Çünkü İmam Gazali diyor ki İ'lem bil ki ennel hakkas a... Bak lafza bak şimdi İmam Gazali'ye. Şimdi İmam Gazali bir kere eşari tamam mı? Eşari akidesinde ama e, e, kelama felsefeye bulaşmış iyice. Bir eşariydi kendisi tamam mı? Ehl-i sünnete mesela isim sıfatlarda olsun, tamam mı? Diğer mesela e, gaybiyat meselelerin birçok yerde ihtilaf ettiği yerler var ehl-i sünnete. Tamam mı? Ve o konuda ehl-i sünnete muhaliftir. Ehl-i sünnet dışındadır. O konularda. Tamam mı? Ama buna rağmen söylediği lafza bak elem Ennel hakkas sarıh bil ki açık olan hak Ellezi la merafihi e yani kendisinde hiçbir e, tabiri caizse hiçbir pürüzün, lekenin tamam mı? Yanlışlığın bulunmadığı fihi, inde ehlil basair basiret ehlinin katında huve mezhebu selef, mezhebu seleftir diyor. Selef mezhebidir diyor. Bak dikkat et. Kendisinde kendisinde net hakkın bulunduğu ve hiçbir şaibenin lekenin ee, bulunmadığı basiret ehlinin indinde basiretli kişilerin indinde ki mezheb Şeref mezhebidir diyor. Huve mezhebus selef. Yani bak ne kastediyorum diye dikkat et. A'ni mezhebe Sahabe ve tabi'in. Ve bununla da diyor sahabe ve tabi'nin mezhebini kastediyorum diyor. Görüyor musun? Bunu İmam Gazali söylüyor. Bu nakil çok önemli. Birçok yönden önemli. Bunu ilcamul avam an ilmil kelam adlı eseninde söylüyor bunu. Tamam bu tabi kelam, e, kelami de bir kitaptır. Buna rağmen bunun içinde İmam Gazali bunu söylüyor. Buradan peki ne gibi bir şeyler var? Birincisi bu tarif sahih. Demek ki bidat ehlinin indinde diye ki bidat ehli derken bunu mutlak olarak sokmuyoruz tabi bunu İmam Gazali yanlış anlaşılmasın. Çünkü İmam Gazali bunu kelam kitabında söylerken de etrafındaki insanlara bunu bir e, tabiri caizse mesaj olarak da almaları bağımında söylüyor bunu tamam mı? Yani ehl-i sünnete birçok noktada muhalefet edenlerin indinde de zihinlerinde de mutahakik olan bir şey var demek ki. Bunlar bile selef mezhebinin ne kadar hak bir mezheb olduğunu anlamışlar. Ama kimileri hevasından, kimileri inadından, kimileri e, içinde bulunduğu bazı ceha, cehaletinden vesaire bazı noktalarda ka kabul etmemişler. Ama buna rağmen itiraf etmekten kendilerini alamamışlardır. Hmm. Tamam mı? Bunu İmam Gazali söylüyor açık ve net. O yüzden burada diyoruz ki mesela bugün şimdi... En güzel e, noktalardan bir tanesi. Şimdi bugün bize diyorlar ki, bak şimdi, çok önemli, burayı yakalaman lazım. Şimdi bunlar diyorlar ki bize, mesela günümüzdeki eşariler olsun, maturiler olsun, değil mi? Veya diğerleri. Eşariler ve maturiler özellikle. Bize diyorlar ki, bazıları mesela, tabii bunlar cahil kısmı genelde, tamam mı? Yani basiretli insan bunu söylemeye, neden diyorlar ehli sünnet vel cemaat demiyorsunuz da Müslümanız diyorsunuz? Biz diyoruz ki bunun sebebini anlattık, delillendirdik eli sünnet vel cemaat denileceğine dair. Ama bir bakış açımız daha var bizim. Nedir o? Şimdi ben Müslümanım, şimdi Cehmiye ben Müslümanım diyor mu? Ma Mu'tezile ben Müslümanım diyor mu? Eşari ben Müslümanım diyor mu? Matirdi ben Müslümanım diyor mu? İslam'daki batiniye en sapık fırkalardan bir tanesi olan batiniye ben Müslümanım diyor mu? Var mı İslam'da hiçbir taife Müslüman diye isimlendirilmesin? Peki sen tutup insanların içinde ben Müslümanım desen hangi gruba girdin? Maalesef ve maalesef İslam bölününce gruplar oldu. O zaman senin Müslüman demen tamam mı? Bütün gruplarda da aynı isim olduğu için ehli sünnet kendilerini ne saf belirlemek için ve kendi akidelerini onların akidesinden beri etmek için ve onlardan uzak tuttuklarını yani kendilerinin onlardan beri olduğunu, kendilerinin onlardan uzak tuttuğunu insanların indinde, avamın indinde, ilim ehlinin indinde beyan etmek için bu ayrıcı lafı söylemişler. Ama bak mesela bu cehmiye ben ehl sünnetim diyemiyor. Ee, şeye bak e, mutezileye ben ehl-i diyemiyor bak kitaplarına bunların o lafı ağzına bile almayı çekiniyorlar almıyorlar ama ehl-i sünnet ve selef diye dairmiş mesela. gelecek şimdi bir saniye şimdi önce ehl-i sünneti konuşuyoruz zaten seleften bahsetmek için bunu söylüyor bu, e, işte ehl-i sünnet bazı şeylerde tabiri caizse bazı noktalarda bunu daruri olarak görmüş de koymuş bu isimleri tamam mı ehl-i sünnet ve cemaat ve baktığın zaman çoğunu kuran ve sünnetten almışlardır bu lafı. Al işte sünnet vel cemaat. Allah Resulü kurtulan fırkanın ismine cemaat diyor. Bak Allah Resulü isimlendirmiş buna. Ve size sünneti bırakıyorum diyor. Bak ehl sünnet vel cemaat. Tamam. Hı. Ondan sonra e, yani alakul hal. Olay böyle tamam mı? Bu safı belirlemek için. Şimdi bu selef olayına geldiğimiz zaman da. Şimdi tabir caizse burada da safı belirleme olayı var. Çünkü bak Selef'in zıttına, Selef'in mukabilinde ne kullanılır? Mesela nasıl ki halef. Heh, halef kullanılır. Nasıl ki mesela sünnetin mukabilinde bidat kullanılırsa, Selef'in mukabilinde de zıttı olarak tabiri caizse Halef kullanılır. Her ne kadar halef, Halef'ten mutlak olarak zemmedilen insanlar kastedilmese de genel olarak budur yani. Halef Selef'in e, mukabilinde kullanılır. Hı. Tamam mı? Şimdi olaya böyle baktığımız zaman diyoruz ki, şimdi İmam Gazali'nin bu sözü e, tabiri caizse... E, bir noktada delil, şu manada delil. Şimdi diyorlar ki siz neden kendinize selef diyorsunuz? Bunu söyleyenlerin çoğu mesela günümüzdeki cahil, yani eşari ve maturilerin cahil kısmı. Tamam mı? Cahil kısmı. Diyorlar ki siz niçin kendinize mesela selef diyorsunuz? Tamam mı? Biz diyoruz ki bak, eğer sen böyle dersen, bak senin en büyük kabul ettiğin ve imam olarak aldığın insanlardan dahi, ki bu kim? İmam Gazali. Kaynağını da verdik. İmam Gazali dahi selef ismine vermiştir. Çünkü la مُشَاهَةَ فِي الْاِصْلَاحِ İstilahta müşahat yok. Ta ki lafzı batıl olmayıncaya kadar veya lafz, lafzı ihtimalli olmayıncaya kadar. Selef, selef kelimesi ne? Bak şimdi şöyle açarsak e, daha yanlış. Selefi biz tarif ettik. Ne? Eski. İstilahi manası eskiyi takip eden. O yüzden biz bu insana deriz. Selef, lafzına kızan. Sen eskiyi takip etmiyor musun? Yani sen eskiye mukalefet eden bir. Fikir misin? Yani sahabe tabi'in, tabi'i tabi'nin tabi dönemine. Muhalefet eden bir, dön e, bir kişi misin? Muvafakat eden bir kişi misin? Eğer derse ki muvafakat eden bir kişiyim tamam o zaman. Tamam o zaman. Yani ne farkı kaldı senin bunu söylemenle bizim seleftemimiz? Değil mi? O zaman sen de bizim söylediğimize geldin şimdi. Eğer muhalefet eden bir kişiyim diyorsa o zaten e, sabık bir insandır. Onu geçeceksin. O bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü üç asıra mukhalefettir. Çünkü Nebi Hasan diyor ki en hayırlı asır benim asrımdır. Sonra ondan sonra gelenler, sonra ondan sonra gelenler. Sonra ihtilaflar çıkacak işte. Neden? Sahabe, ikinci asır tabi'in yani tabi olanlar ve tabine tabi olanlar yani tabi'ye tabi'in dediğimiz. Tamam? Mukhalefet ederse bir dert adama, muvaffakat ederse tabiri caizse bir dert adama. Neden? Muvaffakat ederse o zaman sen de bizim saftasın. Yani selef. Selef lafzını ıtlak edilmesini kızan insanlara söylüyoruz. Şimdi selef biz kelimesi... Şey, şey hani Sünnet ve, ve, ver ve Selef'in hani birbirinden ayrılmış gibi. Yani onlar da sanki bir... Yok yok değil. Şimdi öyle gören insan o lafzı yani ehl-i sünnetle hani birileri selef diyormuş. Selef derken de sanki ehl-i sünnetten kendilerini ayırıyormuş gibi. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Zaten bu selefim diyen insanlar ne diyorlar? Yani sen ayırt ettiklerini nereden anlayabilirsin? Onların lafzına dönmen lazım. Lafsına döndüğün zaman bize ehl Sünnet'iz diyorlar. Tamam? Ehl-i Sünnet ama. Ve şu an Selefim diyenden daha çok ehl net Sünnet lafzını kullanan insan yoktur. Anlatabiliyor muyum? Sen bakma öyle. Bak ehl Sünnet'in diyen insanlara e, fırkalarla alakalı Resulullah'ın 70 fırka şu bu rivayetlerini kimsenin pek bildiği yok. Veya bunu pek e, bizim kadar gündeme süren insan yok. Anlatabiliyor muyum? Ha, bu bir batıl yani. Onu geç. Tamam O yüzden Nebis Aleyhisselam ne diyor? Delil. Selef. <gülüyor> <gülüyor> Hayrun nasi karni. Fümmellezine yelûnehum. Fümmellezine yelûnehum. Bu hayredeki hadisi. Nebis Aleyhisselam diyor ki en hayırlı dönem benim dönemimdir. En hayırlı asır benim asırımdır. Sonra ondan sonra gelenler. Sonra ondan sonra gelenler. Biz buna selef ismini vermişiz. Çünkü selef lügatta eski demek. Yani geçmişi takip eden. Bu bir. İkincisi buna. Eğer siz kızıyorsanız o zaman siz ilk üç asırdaki imamlara da kızmanız lazım. Selef isminden kızıyorsun. Çünkü onlar da Selef demişler. Ne yapacağız? Şimdi onlara sor bu Hasan-ı Basriler, Mücahitler, şunlar bunlar. Bunlar nasıl insanlar? Ehl-i sünnet diyecek. Onlardan nakiller var Selef ismini kullandıklarına dair. Ha, her ne kadar onlar sahabeyi de kastetse. Ama neden? Olay ne? Demek ki onlar da sahabe kendilerinden eski olduğu için eskiye Selef ismini vermişler. İki, sizin imamlarınız, al örnek İmam-ı Gazali, Seleftir diyor. Ne yapacağız? Yine İmam Şevkani, İmam Sifirani bunların hepsi bunlara selef diyorlar tamam. Bunda da e, hiç e, bir sorun yok elhamdülillah. Ancak tabii burada bir mülahaza var. Burası önemli. Nedir o mülahaza? Şimdi bu genel bir tanım tamam mı bizim yaptığımız. Ancak bu demek değildir. Geçmişte yaşayan herkes selef diye isimlendirilir. Çünkü alimlerin dediği gibi zaman olarak önce olmak tamam mı? Bizim tarif ettiğimiz ısılahi olarak tarif ettiğimiz Selef'e dahil olmasını gerektirmez o insanın. Cehm İbni Safvan. Hı. Baktığın zaman Selef döneminde yaşamış. Mesela, ya Ebu Cehil dersin tabi. Ebu Cehil sahabelerin arasında yaşamıştır. Dersin Ebu Cehil. Ama özellikle fırkalar adı altında isim vereceksek. Cehm İbni Safvan. Baktığımız zaman. Cadebine Dirhem. Tamam mı? Bunlar Selef'in arasında. O yüzden şu eee. Şu kaydı da getirmemiz lazım. Bizi selef, sahabenin yoluna uyan ve onlara uyan ve onlara uyan. Tamam mı? Onların menajinden çıkan, her ne kadar zamansal olarak Selef de olsa, yani Lugat olarak Selef de olsa, ısılığa olarak Selef'e girmez. Lugat olarak Selef, öncü olmak. Tamam, onlar öncü. Bizden önce gelmiş Ce Cem İbni Ceh Safvan vesaire Tamam mı? Önce gelmiş bizden. Ama bu bunlar Selef. Selef olmaları sadece Lugat manasından ibarettir. Bunları kimse ıslaha sokamaz. Tamam mı? Burada e, bir özellikle bunu da söyleyeyim. O yüzden İbn-i Teymiye diyor ki e, hiçbir zaman zaman olarak önce olmak telefi, selefi tayin etmede yeterli olmaz. Yani selefi tayin etmek işte zamansı olarak geçmişte olanlar demek değildir. Bu selefi sınırlarını belirlemez. Tamam mı? Bilakis ona e, zaman izafesini eklemekle beraber kitap ve sünnete sahih bir şekilde bağlanmayı da eklememiz lazım ki ta ki o e, ıslahi olarak selef mefhumuna dahil olsun. Tamam mı? Bundan dolayı i̇bn diyor ki bunlar diyor e, selefe o dönemde yaşamasına rağmen kitap sünnet noktasında muvafakat etmeyen bir insan selefin arasında hayatı boyunca yaşasa da tabi'in sahabi arasında hayatı boyunca da yaşasa da bu insan selefi değildir. Lugat ıslahi manasında. Tamam mı? Çünkü neden? Bunlar onların yoluna muhalefet etmişlerdir. Ebu Bekir, şey Ebu Cehil, Ebu Lehe bunlar kimin arasında yaşadı sahabenin? Cehmi bin Safvan kimin arasında? Cahadi bin Edirham kimin arasında yaşadı? He? Tamam Evet. O zaman şöyle bir taksim daha var tabi. Şimdi ne dedik selef? Hem zamansal olacak hem de kitap ve sünnete uyacak. Ama şimdi bak biz kitap sünneti uyuyoruz. Peki zamansal olarak biz selefimiz Zamansal olarak değiliz. Yani eski değiliz. O yüzden selefin tarifinde e, zamansal olması mutlak olarak değildir. Tamam mı? O yüzden, e, o yüzden mesela e, İmam Sifirani bizim büyük alimlerimizden, tamam selef alimlerimizden ne diyor? Selef mezhebini öyle bir tahdit ediyor ki, yani sınırlarını, çerçevesini o kadar güzel çiziyor ki, diyor ki, selef diyor, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eshabının üzerinde bulunduğu ve onlara güzelcene uyan tabi'inlerin bizzat kendileridir diyor. Sonra da diyor ki ve o tabinlere uyanlardır ve şehadetine ve, ve imamlıklarına şehadet edilmiş din önderleridir diyor. İmam Seferani. Bak bunu umum olarak kullanıyor. İster bu zamanda olsun mesela İbni Teymiye bir Selefi'dir. İsterseniz zamansal olarak olmasın. Bugün günümüzde İbni Huseymin bir Selefi'dir. Elbani bir Selefi'dir. İstersen zamansal olarak uymasın. Tamam mı? Bak bu tarifi yapan bizim Selef alimlerimiz geçmişte yaşamış. İmam Seferani. Tamam mı? Hatta diyor ki dinde e, durumunun azameti bulunmuş herkes ve e, insanların kelamını kabul ettiği imamlar, din önderleri bunların hepsinin ortak ismidir selef. Tamam mı? O zaman İbn-i şimdi şeye geçelim bak. Hasan-ı Basri selef midir? Seleftir. Hem mani olarak yani hem Kur'an sünnete e, e, din olarak almış olarak hem de zamansı olarak. i̇bn Teymiye? Evet. Evet. E, zamansal olarak değildir ama Kur'an-Sünneti onların yolunu yol edinerek, menhecini men menhec edinerek e, etme noktasında selefidir. Ama zamansal olarak değil. Ben selefi miyim? Evet, ben selefiyim. Ne manada? Onların yolunu yol edinerek, menhecini menhec edinerek, Kur'an-Sünneti alarak, tamam, sahabelerin itikadını itikad edinerek, üç aslını itikadını itikad ederek. Ama mekansal olarak selefi mi? Diyelim, sen bu zamanda sın, değil mi? Selefi misin, Selefisin. Neden? Çünkü e, selef akidesine sahipsin. Tamam mı? E, o yüzden ha ama mesela İmam Sifirane hatta lafızlarına devam ederek diyor ki bu kişiler diyor bir bidatla itham edilmeyecek. Yani pardon kendinde bir bidat bulunmayacak veya razı olmayacak bir lakapla lakaplanmayacaklar bunlar. Ki lakap e, razı olmayacak lakap ne olabilir? Kendisi yine onu beyan ediyor diyor ki mesela hariciler, harici kalbe, radiyallahu Yallah döneminde çıkıp Alirad Yallah'ını baş kaldıran. Sonra lafıziler ra diyor. Şiaların aşırı grupları, kaderiyeler, mürciyeler, cebriyeler, cehmiyeler, muteziler, kerramiyeler ve bunların benzerleri diyor İmam Sifirani. Tamam. Tabi burada kısaca şunu da söyleyeyim Dedik yani e, az önce Selefin mukabimde zikredilmiş? Halef. Hı. Tamam. Şimdi halef lügatta e, alimler diyor ki men e Önce gelenden sonra gelen demektir. Lügat olarak. Hı. Yani halef. E, öncülükten sonra gelendir. Tamam mı? Bu kaleftir. Mesela lügat olarak şöyle diyelim ki ben az önce bu odaya girdim. Tamam mı? Ee, benden bir saat sonra Ahmet diye birisi girdi. Bu Ahmet benim odaya girişime nispetle haleftir. Ben selefim. Tamam mı? Bu lügat manası ama. Tamam Çünkü neden? Burada mutakaddim benim. O sonradan geldiği için mutakirdir yani haleftir. Tamam mı? Bu lügat manası. Diyelim ki ben oturdum yemeği bitirdim. Sonra o da yemeye başlamıştı. O benden sonra bitirdi. Yemeyi bitirmede O kaleftir. Ben selefimdir. Tamam. Bu lugat olarak böyledir. Bu sadece zamansal değil de rütbe olarak da böyledir lugatta. Mesela diyelim ki... E, diyelim ki bir insan... E, bir rütbe mesela diyelim ki... E, bir askeriye de bir rütbe mesela diyelim ki... Ne var? E, i̇şte adam kur, kurmay albay. Ebürü işte... E, yani kurmay yarbay, ebri kurmay albay bir üst seviye. Tamam mı? Ondan sonra işte geliyor tu general. işte tüm general, or general. Tamam? Bunların hepsi ne? Sırayla rütbedir. Şimdi bu kurmay yarbay rütbe olarak albaya göre daha derecelidir. O yüzden kurmay albay burada kalef oluyor. Tamam? Kalef oluyor. Ee, kur kur kurmay yarbay burada kalef oluyor, albay selef oluyor. Albay da tu generale göre ne oluyor? Mesela Ha, çünkü e, alimler o yüzden halef kelimesini ve selef kelimelerini, lügat manalarını söylerlerken, özellikle halefi lügat, mana söylerler, lügat manasında, lügat manasını anlatırlarken e, şey demiyorlar, sadece zamansal e, olarak değildir. Rütbe olarak da sonradan gelene halef denir. Tamam mı? Her ne kadar arasında telazum olsa da ayrı bir bak. Tamam mı? O zaman halef zamansal olarak veya rütbe olarak sonradan gelen zamansal olarak sonradan gelen, rütbe olarak daha alt derecede olan. Tamam mı? Bu manasıdır halefin. Bundan dolayı e, e, e, diyoruz ki halef, lügat manasında bu. Ancak dikkat et bak bu manası ancak burada özel bir kayıt var. Selef şey, halef selefin mukabilinde kullanıldığı zaman bir cümlede o zaman bununla Kendisinde bidat bulunan veya razı olunmayacak bir lakapla meşhur olanlar kastedilir. Yani işte hariciler, mutezileler, cehmiyeler, cebriyeler vesaire. Tamam mı? Ama selefin mukabilinde kullanıldığı zaman. Yoksa mutlak olarak halef kullanıldığı zaman buna hayırlı insanlar da gelir. Neden? Şimdi sen halef değil misin? Halefsin. Ben de halef değil miyim? Halefim lügat manasında. Mutlak olarak bu. E biz mıyız sapıtmayız? Ha. Ama selefin mukabilinde kullanıldığı zaman mesela... Düşüyorsun, duyuyorsun ki bir alimin sohbetinde veya bir kitapta. Diyorsun ki Selef burada buna inanır, Halef ise buna inanır. Hı hı. Bak, burada cümlede neyde zikredildi Halef? Selef'in mukabilinde zikredildi. Hı. Tamam mı? Selef'in mukabilinde zikredildi. Ha, o zaman burada e, Selef hak olan Halef'de, e, Halef'ten de bidat ehli kastediliyor. Tamam Kendisinde bidat bulunuyor. Ama aksi halde, lügat manasında kullanacak olursak, biz hepimiz Halef'iz şu an. Hı. Tamam mı? Çünkü hepimiz halifiz dediğinde dikkat et cümleme. Selef'in mukabilinde zikretmiyorum bunu. şeref kelimesini kullanmadı. Tamam mı? Burasında dikkat edelim. Peki. İslam akidesini akiden, akide olarak alan, gerçek İslam'a inanan, tamam mı? Ee, e, İslam'ın, İslam'da doğru inanca sahip olan. Bu taifeye ne isim veriyorlar dedik? Selef. Başka? ehli Sünnet. Ehl Sünnet. Bir isim daha söyleyeceğiz. Meşhur ehli Hadis. Hadis ehli demişlerdir geçmişte. Bunu da hızlıca anlatalım, bitirelim inşallah. Hadis, e, lügatta e, kadimin zıttıdır. Alimler der ki, dıddul kadim. Kadimin eskinin zıttı demektir. Hadis. Tamam, lügat manası. Ancak, e, alimler diyor ki, يُسْتَعْمَلُ kelam ve الْكَلَامِ وَقَل۪يلِهِ e, Az veya çok kelam etme, etmek hakkında da hadis ettilenir, Hadis kelimesi kullanılır. Çok veya az kelama da az konuşmaya da ne denir? Hadis denir. <gülüyor> Allah Allah. Ezandan sonra inşallah. Eb evet, bismillahir Ne demiştik? Dedik ki ehlül hadis, tamam? Hadis ehli demişlerdir. Ehlü sünnetin diğer bir ismi. Tamam? Hadis ne dedik lügatta? Ziddül kadim derler. Tamam? E, eski'nin zıttı. Ve ust'amelu fi kesiril kelamı qalileh. Yani e, çok veya az kelam az kelama da hadis denir. Tamam? Kullanılmıştır hadis kelimesi az veya çok kelamda. Bunu işte eee Firuzaabad'in Kamusul Muhit'ine baktığımızda bu tarif var. Tamam? Hadis kelimesi için. Ee, peki neden ehli hadis demişler bunlara? Çünkü neden? Hadis ne? Sıhhi tarifine bakarsak bu akideyi akidelenen insanlar, akidelenen insanlara neden ehli hadis demişler anlaşılır. Şimdi hadisin ıslahi manası ma'ufirani'n-nebi <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem'in kavlün veya sallallahu aleyhi ve sellem'den sözlü, fiili, takriri veya sıfat olarak zikredilen, eser edilen şeylerdir. Naklo, nakledilen şeylerdir. Tamam mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den e, ıslahı manası bu. Şimdi Nebi Selsellemden bize sözlü, fiili, takriri ve sıfat olarak gelen şeyler ne? Dinin bütünü, tamam mı? Dinin bütünü olunca bu dini din olarak kendilerine sahiplenen alanlar rada otomatik ehli hadis dememizin, tamam mı? E, Doğallı ortada oluyor otomatikmen. Zaten e, bizim selef alimlerimizden büyük selef alimlerimizden İmam Sabuni 400 küsürlerde dört böyle ellilerde falan. Vefat ediyor Rahimullah. Diyor ki e, hadis eshabı kitabı ve sünnete sarılanlardır diyor. Allah onların diyor e, ölü hatta diyor ki Allah onların dirilerini korusun ve ölülerine de merhamet etsin diyor. Akidetu selef ve eshabı hadis lissabuni. Tamam. Akidetu selef ve eshabı hadis Adlı eserinde. Tamam, de eserdir. Hatta İbn-i Teymiye Rahimullah ne diyor? İbnü Teymierahim Allah, sanki burada böyle bir şey olarak bir böyle uyarı gibi babında diyor ki, biz diyor, ehli hadisle diyor, tamam mı? Hadisi işte duyan, sonra onu yazan ve onu rivayet edeni kastetmiyoruz diyor. Tamam mı? bak hadisi duyan, onu yazan ve onu rivayet edeni kastetmiyoruz. Neden? Amel nerede kaldı? Ona vurgu yapmak istiyor, tamam mı? Yani sen hadisi yaz, duy, inan ama o hadisle amel etme. O yüzden baktığın zaman raviler arasında kaderiye ile suçlanan, şiirlikle suçlanan insanlar var. Anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor muyum? Onların bir kısmına mesela ehli hadis denmez. O yüzden Emre Taymiyyah diyor ki biz ehli hadisten onu duyan, onu yazan, onu rivayet edenleri falan kastetmiyoruz. Bilak istiyor. O onu diyor hakkıyla koruyan, hıfseden, onu bilen, zahiri ve batini olarak onu anlamaya çalışan ve ona zahiri ve batini olarak ittiba yani kalben ve azalarla ona ittiba edenleri kastediyoruz diyor. Ve bununla birlikte ehli Kur'an da böyledir diyor. Kur'an ehli de böyledir. Çünkü neden Kur'an ehli hadisi alır? Hadis ehli de Kur'an'ı alır. Bunların hiç birisi birbirinden kopan parçalar diller zaten. Anladın mı? O yüzden diyoruz ki ehli hadis nedir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının eserlerine eserlerini eser olarak alan, bunları hayatlarına geçiren ve tabi tabi yine tabi tabi tabine tabi güzelce uyan tamam mı? gerek bunları toplama olarak, hıfsetme olarak, rivayet etme olarak, anlama olarak ve zahiri ve batını amel etme olarak e, bunu gerçekleştiren insanlardır. Tamam. Burada bırakıyorum inşallah.